Hikayeni dinle. Yazması senden, seslendirmesi bizden. Öykü Kabuğuna sinmiş adam Yazan Anton Çehov Seslendiren Caner Kadir Gezener Geç kalan avcılar, muhtar Prokofiyin Mironositski köyünün ucundaki samanlığında gecelemeye hazırlanıyorlardı. İki kişiydiler. Veteriner Ivan Ivanich ile lise öğretmeni Burkin. Ivan Ivanich'in Çişma Himalayaski diye kendisine hiç yaraşmayan iki isminden oluşan pek acayip bir soyadı vardı. Bu yüzden çevrede herkes yalnız küçük adıyla çağırırdı onu. Kent dışındaki arada kalırdı. Temiz hava almak için ara sıra böyle hava çıktığı olurdu. Öğretmen Burkin Yaz aylarını kont peylerde geçirirdi. Buralarda tanımayan yoktu onu. İkisinin de uykusu yoktu. Uzun boylu, zayıf, sivri bıyıklı bir ihtiyar olan Ivan İvaniç, kapının dışında oturmuş, piposunu tüttürüyor, ay yüzünü aydınlatıyordu. İçeride samanların üzerinde uzanan Burkin ise karanlıkta kaldığı için gözükmüyordu. Şuradan buradan konuşuyorlardı. Söz döndü dolaştı, muhtarın karısı Marva'ya geldi. Kafası işleyen, sağlam bir kadın olduğu halde ömründe bir kere doğup büyüdüğü köyden dışarı çıkmayışından, ne kenti, ne demir yolunu gördüğünden, on yıldır gündüzleri sobanın arkasına pinekleyip, geceleri ıssız yollarda yalnız başına dolaştığından söz ediyorlardı. ''Bunda şaşılacak bir yan yok.'' dedi Burkin. Salyangoz gibi kendi kabuğuna sinmek eğiliminde az insan vardır yeryüzünde. Kim bilir, bu belki ateerkil yapının yasaları uyarınca eskiye, daha toplumsal yaşayışa geçmemiş, mağarasında bir başına yaşayan ilk insana bir dönüş, belki de insan yaratılışının her zaman görülebilen yasa dışı bir örneğidir. Doğa bilimci olmadığım için bu konuda söyleyecek fazla şeyim yok. Ama şu kadarını biliyorum ki, Mavra gibileri az değildir yeryüzünde. Uzağa gitmeye ne gerek? Daha iki ay önce Belikov adında bir arkadaşım öldü. Bizim lisenin latince öğretmeniydi. Hakkında anlatılanlardan bir kısmını sanırım siz de duymuşsunuzdur. Çok sıcak havalarda bile çizmelerini ve pamuk hastarlı paltosunu çıkarmaması, şemsiyesini bir an bile elinden bırakmaması yüzünden kentte herkes tanırdı onu. Şemsiyesi de Saati de yalnız karemi açmak için çıkardığı çakısı da birer kılıf içindeydiler daima. Balta yakaları her zaman kalkık durduğu için yüzü bile kılıflı gibiydi. Siyah gözlük takar, siyah gömlek giyer kulaklarını pamukla tıkardı. Faytuna bindiğinde ilk işi sürücüye tenteyi çekmesini söylemek olurdu. Sözün kısası varlığını bir örtüyle gizlemek ve çevresinde kendisini dış etkenlerden koruyup yalnız kalmasını sağlayacak bir kılıp yaratmak eğilimi vardı. Bu oldukça güçlü bir duyguydu onda. Gerçekler sinirini bozuyor, ürkütüyordu onu. Belki de bu korkusunu, yaşadığı zamanlardan tiksintisine haklı göstermek çabası içinde daima geçmişi, hiç var olmayan şeyleri över dururdu. Gerçeklerden gizlenmesine yarayan şemsiyesi, çizmeleriyle öğretmeye çalıştığı Latince aynı şeydi onun için. Gözleri parlayarak Ah! derdi. Ne hoş, ne gör bir dildir şu latince. Ve sözlerinin doğru olduğunu kanıtlamak ister gibi gözlerini kısarak, parmağını sallayarak eklerdi. Antropoz. Belikov'un düşüncelerini de kılıfta saklamaya çalışır bir hali vardı. Bazı hareketleri yasaklayan genelge ve gazete yazılarından başka bir şeye güvenle inanamazdı. Bir genelge öğrencilerin akşam saat 10'dan sonra sokağa çıkmalarını ya da bir gazete yazısı cinsel ilişkileri yasaklıyorsa artık bunun başka bir şeklini düşünemezdi. Yasak yasaktı onun için. İzinlerde her zaman kuşkulu, açık söylenilmemiş, bulanık bir yan arardı. Kentte bir tiyatro, okuma ya da çay salonu açılmasına izin çıksa başını sallar alçak bir sesle, Tabi haklılar, derdi. Bütün bunlar iyi ya, altından bir çapan oğlu çekmezse. Kendisiyle hiç ilişiği yokmuş gibi görünen en küçük bir yasa dışı hareket son derece üzer, umutsuzluğa düşürürdü onu. Arkadaşlarından biri kiliseye geç kalsa, öğrencilerden birinin yaramazlığı duyulsa ya da memurelerden biri gece geç vakit bir subayla dışarıda görülse, hemen heyecanlanır, altından bir çapanoğlu çıkmasa bari derdi. Çocuk eğitimi konusunda ileri sürdüğü fikirlerdeki aşırı ürkeklik ve kuşkuculuğuyla gerçekten kılıflı iddialarıyla ne kadar da umutsuzluğa düşürürdü bizleri. Kız ve erkek liselerinde gençliğin gemi azıya aldığını, sınıflarda çok gürültü olduğunu, bunları yukarının duymasından, altından bir çapanoğlu çıkmasından korktuğunu, ikinci sınıftan Petro. Dördüncü sınıftan Yegor atılsa çok iyi olacağını söyler dururdu. Sonunda ne oldu biliyor musunuz? İç çekmeleriyle, acınmalarıyla, renksiz, küçücük yüzünün ortasındaki gerçekten kokarcanınki gibi küçücük siyah gözlükleriyle sonunda hepimizi yendi. Yenilgiyi ister istemez kabullenmiştik. Önce hal ve gidişten Petrov ile Yegor'un birer notunu kırdık. Bir zaman sonra cezayı daha ağırlaştırarak izinsiz bıraktık. Ve sonunda okuldan attık onları. Belikov'un pek yadırganan bir huyu daha vardı. Öğretmen arkadaşlara konukluğa giderdi. Girer, oturur denetlemeye gelmiş gibi hiç konuşmadan duvarlara, eşyalara bakardı. Bir iki saat böyle oturduktan sonra kalkıp giderdi. Bunun adına da Arkadaşlarla iyi ilişkileri sürdürmek Derdi Bu ziyaretlerin ona pek sıkıcı Ve ağır geldiği açıktı ya Bir arkadaşlık görevi sayıyordu bunu kendince Biz öğretmenler son derece çekinirdik ondan Müdür bile korkardı İnanın Öğretmenler az çok mürekkep yalamış Turgenevi, Sedrin okumuş Kafası işleyen insanlardır değil mi? Ama gelin görün ki çizme ve şemsiye ile dolaşan bu adam tam 15 yıl okulu avucunun içinde tuttu. Yalnız okulu mu? Bütün kenti. Ama belki o duyar gibi eşlerimiz cumartesi akşamları toplanıp şöyle bir eğlenemezler. Oruç ayında din adamları onun yanında et yemekten, iskambil oynamaktan çekinirlerdi. Son 10-15 yıldan beri onun etkisiyle kentte herkes her şeyden korkar olmuştu. Yüksek sesle konuşmaktan, mektup yazmaktan, uygunsuz kaçabilecek bir dostluğa başlamaktan, kitap okumaktan, yoksullara yardım etmekten, onları okutmaktan çekiniyorlardı. İvan İvaniç bir şey söylemek istiyor gibi öksürdü. Piposundan bir çekti, aya baktı ve tane tane konuşarak ''Evet'' dedi. Kafası işleyen, Turgenev'i de, de, daha birçoklarında da okumuş öğretmenler boyuna yediler. Böyle işte. Burkin hikayesine devam etti. Belikov ile aynı apartmanda oturuyorduk. Dairelerimiz aynı katta, kapılarımız karşı karşıyaydı. Sık sık görüşürdük. Evdeki yaşantısını da biliyordum. Orada da aynı durum vardı. Pijama, külah. Panjurlar, kapı sürmeleri, bir sürü yasaklar ve altından bir çapanolu oğlu çıkmasalar. Oruç ayında hamur işi ise mideye zarar, et yese olmaz. Birisi duyar ya da görür de Belikov oruç tutmuyor diye söz ederler sonra. Bunun da bir yolunu bulmuştu. Dereyağında alabalık kızartıp yerdi. Bu belki oruç yemeği değildi. Ama orucu bozacağını da kimse iddia edemezdi ya. Birinin aklına kötü bir şey gelir diye evine kadın hizmetçi sokmazdı. Afanasi adında beceriksiz, yarım akıllı, askerliğinde emirerliği yapmış, şöyle böyle yemek pişirebilen, altmış yaşlarında bir adama aşçı olarak tutmuştu. Afanasi ellerini göğsüne bağlar, kapıda tekilir, derin derin soluyarak durmadan aynı şeyi mırıldanırdı. Eskiden böyle miydi ya? Belikov'un yatak odası kutu gibi küçücüktü. Kay yolasını koyu bir cibinlik kuşatırdı. Yatağa girer girmez başını yorganın altına sokar, kalkıncaya kadar bir daha dışarı çıkarmazdı onu. İçeride daima sıkıcı, boğucu bir hava olurdu. Rüzgar kapalı panjurları, kapıları tıkırlatır, sobada ıslıkcalar, mutfaktan Afanasi'nin öfkeli solumaları işitilirdi. Yorganın altına boğulacak gibi olurdu. Kötü bir şeyler olacağını. Afanasi'nin onu kesmek istediğini, hırsızların eve girmeye hazırlandıklarını kurar kurar sonra sabaha kadar kötü kötü düşler görürdü. Ve sabahleyin birlikte okula giderken hep solgun yüzlü, sıkıntılı görürdüm onu. Gitmekte olduğu kalabalık, gürültülü liseden ürktüğü, çekindiği belli olurdu hareketlerinden. Benimle yürümekten bile sıkılırdı. Ve bu can sıkıntısını gizleyebilmek için... Son zamanlarda çocuklar sınıflarda çok gürültü ediyorlar derdi. Bu kadarı hiç olmamıştı. Ve bu latince öğretmeni bu kabuğuna çekilmiş insan inanır mısın az kalsın evleniyordu. İvan İvaniç birden dönüp içeri baktı. Şaka ediyorsunuz. Hayır. Ciddi söylüyorum. İnanılacak şey değil. Ama ramak kalmıştı evlenmesine. Kovelenko Mihail Savviçkovelenko adında Ukraynalı bir tarih coğrafya öğretmeni atanmıştı bize. Ablası Varenka ile geldi. Uzun boylu, esmer, iri yarı, kocaman elli, kalın sesli bir gençti bu. Sıtma görmemiş bir sesi vardı. Konuşurken gümbür gümbür ederdi. Ablası ise genç kızlık çağını arkada bırakmış, 30 yaşlarında kara kaşlı, kara gözlü, al yanaklı, Kardeş gibi iri yarı ve uzun boylu bir kızdı. Kız dedim ya, eni konu geçkin bir şey olduğunu kestirmişsinizdir. Öyle canlı, neşeli, gürültücü halleri vardı ki durmadan Ukrayna halk şarkıları söyler, kahkahalarla gülerdi. En küçük bir şey olsa <gülüyor> diye yüksek perdeden koparı verirdi. Hatırlıyorum Kovelenkolarla müdürün yaş günü partisinde tanışmıştık. Her zaman ciddi, ciddi oldukları kadar da sıkıcı yaş günü partilerine bile zoraki giden öğretmenler arasına köpüklerin içinden birdenbire bir afrodit doğuyor, ellerini beline koymuş ortalarda dolaşıyor, neşeli kahkalar atıyor, şarkı söylüyor, oynuyor. Önce duygulu bir sesle "Rüzgar esiyor" şarkısını söylemişti. Peşinden. Bir iki halk şarkısı daha söyledi. Hepimiz mest olmuştuk. Belikov bile hayran hayran dinliyordu onu. Şarkılar bitince gidip yanına oturmuş, tatlı tatlı gülümseyerek Ukrayna dili de Latince gibi kulağa okşayıcı, pek gür sesli bir dil demişti. Bu yakınlık kızın hoşuna gitmiş olacak ki heyecanlı heyecanlı yurdunu, Gadyeceski ilindeki çiftliğini anlatmaya başlamıştı. Annesi çiftlikte kalıyormuş. Öyle armutlar, öyle koyunlar, kabaklar yetişmiş ki orada o kadar lezzetli borç çorbası yapılmış ki tadına doyumu olmazmış. Ağzımız açık onlara bakıyordu. Hepimiz aynı şeyi düşünüyorduk. Müdür neşi kulağıma eğilerek onları evlendirsek mi? Ne dersiniz? diye fısıldadı. Neden sevgimiz aynı anda Belikov'un bekar olduğunu hatırlamıştık. Bir arkadaşımızın yaşantısındaki böyle önemli bir ayrıntının şimdiye dek dikkatimizi çekmemiş olmasına şaşıyorduk. Acaba kadınlar hakkında ne düşünüyordu? Bu önemli konudaki sorunlarını nasıl çözüyordu? Bu sorularla daha önceleri hiç ilgilenmemiştik. Belki de sıcak yaz günlerinde bile çizmeyle gezen, çibinliksiz uyumayan bu adamın birini sevebileceğine olasılık vermiyorduk. Müdürün eşi kulağıma fısıldamaya devam ediyordu. Kırk yaşını geçeli hayli oluyor. Kız da otuzunda. Varenka'nın bu işe hayır diyeceğini sanmam. Can sıkıntısından neler yapılmaz ki taşadı? En aklı hayale gelmeyecek saçmalıklar, delilikler. Bu durum yapılması gereken şeylerin yapılmayıp da boş şeylerle uğraşılmasından ileri geliyor bence. İşte bu avarilikten olacak Evli halini düşünemediğimiz bir adamı evlendirmeye koymuştuk aklımıza. Müdürün, müfettişin ve öteki öğretmenlerin eşleri hayatın amacını görmüş, anlamış gibi birdenbire kendilerini bulmuşlardı. Bir akşam müdürün eşi tiyatroda bir loja kiralıyor. Bir de ne görüyoruz? Elinde süslü püslü bir yelpazeyle veren kada sağ yanında oturmuyor mu? Mutlu mu mutlu? Gözleri pırıl pırıl. Yanında da Belikov, süklüm püklüm. Evden kerpetenle sökülüp alınmış gibi bir hali var. Bir akşam yemeği verecek oluyorum. Kadınlar, Belikov ile Verenka'yı buyur etmem koşuluyla kabul ediyorlar. Anlayacağınız kazan durmadan kaynıyordu. Sonunda Verenka'nın bu evliliğe seve seve atılacağı çıktı ortaya. Kardeşiyle araları pek iyi değildi zaten. Her gün kavga gürültü vardı aralarında. ''Örnek mi istiyorsunuz?'' ''Buyurun.'' Bir keresinde sokakta bağışmışlardı. Eve dönüyorlardı. Önde iri yarı, insan azması Kovalenko, sol elinde bir paket kitap, ötekinde kocaman budaklı bir sopa, kasketinin altından saçları alnına düşmüş, üzerinde yamalı bir gömlek yürüyordu. Kolları yine kitap dolu ablası iki adım arkasından söylene söylene geliyordu. ''O kitabı okumadın sen Mihail.'' Yemin ederim ki okumadın diyordu. Kovelenko elindeki sopayı parke taşlarına hırsla vurarak okudum diye bağırıyordu. Kaç kere söyleyeceğim okudum işte. Hey Allah'ım niçin kızıyorsun canım güzel güzel konuşamaz mısın sen? Kovalenko bu kez daha da yüksek sesle bağırıyordu. Okudum diyorum sana kes artık. Evde de aynı hırgür vardı. Birbirini yer dururlardı. Böyle bir yaşantı tabii ki bıktırmış olmalıydı kızı. Kendi evceyizi olsun isterdi. Yaşını da hesaba katıyor olmalıydı. Böyle durumlarda insan evlenmek için adam seçmez. Kim çıkarsa karşısına evlenir gider. Evleneceği erkek bir latince öğretmeni olsa bile. Hem bizim kızlarımız için evlenecekleri kimse değil, evlenmek önemlidir. Her ne halse varenka, Belikov'a açıktan açığa aşırı ilgi gösteriyordu. Ya Belikov? Bizlerin ziyaretimize geldiği gibi Kovelenkoları da gidiyordu. Gidip oturuyor ve bir sözcük bile söylemeden yine duvarları seyrediyordu. O sustukça Barenka ya rüzgar esiyoru söylüyor ya dalgın dalgın ona bakıyor ya da birdenbire kahkayı basıyordu. <gülüyor> Aşkta Özellikle evlenme konusunda telkinin çok büyük rolü vardır. Hepimiz, arkadaşlar ve hanımlarımız Belikov'u artık hayatta onun için yapılacak tek akıllıca işin evlenmek olduğuna inandırmaya, ayartmaya çalışıyorduk. Nikah pek ciddi bir adımdır. Bahenka güzel ve ilginç bir kızdır. Öyle basit bir kimse olduğu sanılmasın sakın. Babası kolbaşıydı. Hem çiftliği de var Size ilgi gösteren içten olan tek kızdır gibi bir sürü ipe sapa gelmez sözleri büyük bir ciddiyetle söyleyerek adamcağızın başını döndürüyorduk. Ve sonunda evlenmesinin gerektiğine kendisi de inanır oldu. İvan İvan hiç araya girdi. Önce çizme ve şemsiyesini attırsaydınız bari. Uğraştık ama başaramadık bir türlü. Barenka'nın bir resmini masasının üstüne koymuştu. İkide bir bana geliyor Barenka'dan. Aile mutluluğundan niken ciddi bir adım olduğundan Kovalenko'lara gittiğinden dem vuruyordu. Öte yandan yaşayışını hiç mi hiç değiştirmemişti. Aksine evlenme düşüncesi kabuğunun daha da derinlerine çekilmesine yol açmıştı. Zayıflamış, rengi iyi'den iyiye uçmuştu. Bir keresinde cansız cansız gülümseyerek Marvara Savvicna'dan hoşlanıyorum demişti bana. Her insanın bir yuva kurmak zorunda olduğunu biliyorum ama her şey o kadar birdenbire oldu ki çok düşünmem gerek. Düşünecek ne var? Dedim. Evlenin olsun bitsin. Olmaz. Evlenme öyle basit bir şey değildir. İnsan önce Üzerine almaya hazırlandığı tüm sorumluluk ve zorunlulukları taşıyabileceğinden iyice emin olmalıdır. Sonra altından bir çapan oğlu çıkar. Çok kaygılandırıyor beni bu. Gece sabahlara kadar uyuyamıyorum. Niçin gizleyecekmişim? Korkuyorum. Kardeşinin de onun da öyle garip fikirleri var ki bizden çok başka türlü düşünüyorlar. Yaradılışı da çok hareketli. Evlenirsin bir zaman sonra Allah saklasın tatsız bir durum çıkar ortaya. O zaman da ayıkla pirincin taşını bakalım. Evlenme önerisini bir türlü yapamıyordu. Her gün erteliyordu niyetini. Bu durum müdürün eşiyle öteki hanımları son derece üzüyordu tabi. Sorumluluk ve zorunlulukları gözünde büyütüyor ama öte yandan her gün varenka ile dolaşıyordu. Bunun normal olduğunu, durumunun öyle davranması gerektiğini sanıyor olmalıydı. Aile mutluluğu üzerine konuşmak için hemen her gün bize geliyordu. Her şeye karşın hiç beklenilmedik büyük bir skandal patlak vermeseydi, avarelik ve sıkıntıdan taşladığı ön ayak olunan gereksiz ve saçma evliliklerden biri daha birleşme ile sonuçlanacaktı. Şunu da söyleyeyim ki, Varenka'nın kardeşi Kovalenko, İlk görüştükleri günden beri Belikov'dan nefret ediyordu. Görecek gözü yoktu onu. Omuzlarını kaldırarak ''Bir türlü akıl ertiremiyorum'' derdi. Herkesin işine burnunu sokan bu pis herife iğrenç yüzüne nasıl dayanabiliyorsunuz? Böyle bir kentte nasıl yaşıyorsunuz? Şaşıyorum. Havası insanı boğacak gibi oluyor. Sözüm ona öğretmezsiniz. Ne gezer? Kafanızın içi tıntın. Tın. Yasalara körü körüne bağlı, beyni küflenmiş bir polis memurundan parkınız yok. Bu böyle gitmez canım. Sizin gibi insanlarla bir arada yaşayamam. Hemen Ukrayna'ya, çiftliğime dönüp, ıstakoz avlar, köylü çocuklarına bir şeyler öğretmeye çalışırım daha iyi. Sizi yalancı peygamberinizle baş başa bırakacağım. Ne haliniz varsa görün. Bazen gözlerinden yaş gelene dek, o gürültülü sesini bir inceltip, bir kalınlaştırarak kahkahayla güler, sonra kollarını iki yana açarak ''Bizim eve de niçin geliyor bilmem'' dediği olurdu. ''Ne istiyor bizden?'' Gelip oturuyor, duvarlara bakıp bakıp bir şeyler konuşmadan çekip gidiyor. kova bir at bile takmıştı. ''Örümcek'' diyordu ona. Ablası Verenka'nın örümcekle evlenmeye hazırlandığını hiç birimiz söyleyemiyorduk ona tabi. Müdürüneci bir keresinde ablasının herkeste sevilen ve sayılan Belikov gibi ciddi biriyle evlenmesinin pek iyi olacağını iman yoluyla çıtlatmaya cesaret ettiğinde kaşlarını çatmış, böyle şeylere ben karışmam diye humurdanmıştı. Canı isterse o iğrenç herifle bile evlenebilir. Başkalarının işine burnumu sokmak adetim değildir. Bakın sonra ne oldu? Yaramaz öğrencinin biri bir karikatür çizmiş. Melikov ayağında çizmeleri, şemsiyesini açmış, pantolonunun paçalarını sıvamış, gidiyor. Kolunda da Varenka. Altında şöyle bir yazı. Aşık Antropoz. Siz de kabul edersiniz ki başarılı bir buluş. Sanatçının birkaç gece sabaha kadar çalışması gerekmiş sonradan. Çünkü kız ve erkek liselerinin, papaz okulunun bütün öğretmenleri, memurlar birer tane istemişlerdi aynı karikatürden. Velikov bile almıştı bir tane. Karikatürün çok ağır bir etkisi olmuştu üzerinde. Mayıs'ın biri pazardı. Öğretmen ve öğrenciler okulun önünde buluşup yürüyerek kent dışındaki koruluğa gidecektik. Evden Belikov'la birlikte çıkmış okula doğru yürüyordu. Yüzü yem yeşildi. Dudakları titreyerek ''Ne kötü insanlar var'' dedi. Neden acımıştım ona. Okula yaklaşmıştık ki birden ne görsek beğenirsiniz. ''Kovelenko bisikleti gelmiyor mu?'' ''Arkasından'' Yüzü al al olmuş, yorgun ama yine de neşeli, mutlu ablası başka bir bisikletle ona yetişmeye çalışırken bir yandan da bağırıyor. ''Biz önden gidiyoruz. Hava o kadar güzel, o kadar güzel ki.'' Ve bir dakika geçmeden ikisi de gözden kayboldular. Bizim Berikov'un yüzü yeşilden beyaza dönmüştü. Dili tutulmuştu sanki. Durmuş, anlamsız anlamsız yüzüme bakıyordu. ''Affedersiniz ama...'' dedi. Bu da nesi? Yoksa gözlerim mi yanıltıyor beni? Lise öğretmenleriyle kadınların bisiklete binmesi yakışık alır mı hiç? Bunda yakışık almayacak ne var? dedim. Binebiliyorlarsa ve sağlıkları da elveriyorsa varsın istedikleri kadar binsinler. Bize ne? Benim bu umursamazlığım daha da sarsmıştı onu. Öyle mi? dedi. Demek öyle ha? Çok bozulmuştu. Bizimle gelmekten vazgeçip eve döndü. Ertesi gün okulda hiç durmadan sinirli sinirli ellerini ovuşturuyor zangır zangır titriyordu. Sağlık durumunun pek iyi olmadığı açıktı ve ömründe ilk kez dersleri yarıda bırakarak evine gitti. Öğle yemeğini bile yememişti. Akşama doğru dışarıda hava oldukça sıcak olduğu halde sıkı sıkıya giyinip tıs tıs kovalenkolara gitmiş. Varenka yokmuş. Kovalenko karşılarını çatarak soğuk bir tavırla buyur etmiş onu. Öğle uykusundan yeni kalktığı için keyfi pek yerinde değilmiş. Rica ederim, oturun demiş. Peliko 10 dakika hiç konuşmadan oturmuş ve sonra başlamış. Üzüntülerimi size açmak için geldim demiş. Canım çok sıkılıyor. İftiracı alçağın biri... Benim ve ikimize de çok yakın bir bayanın gülünç bir resmini yapmış. Şuna inanmanızı istiyorum ki bunda benim hiçbir suçum yoktur. Böyle bir alaya yol açabilecek en küçük bir düşüncesiz hareketim olmamıştır. Tam tersine daima son derece dürüst ve ciddi davrandım. Kovalenko öyüne bakıyor bir şey söylemiyormuş. Belikov sesini alçaltarak devam etmiş. ''Bir şey daha söylemek istiyorum size. Uzun zamandan beri öğretmenlik yapıyorum. Siz ise daha yeni atıldınız mesleğe. Bir ağabey olarak sizi uyarmak görevimdir. Bisiklete bindiğinizi gördüm dün. Oysa bu görevi gençliği eğitmek olan bir kimseye yakışmaz.'' Kovalenko bas sesiyle sormuş. ''Ne için?'' Bunun anlaşılmayacak ne yanı var? Mihail Savviç. Düşünemiyor musunuz ki öğretmenleri bisiklete binerse öğrencilere binecek bir şey kalmaz. Başkalarının üzerinde mi yürüsün onlarda? Yönetmelikte böyle bir izin olmadığına göre binemezsiniz demektir. Dün görünce şaştım kaldım doğrusu. Ablanızı da Arkanızdan başka bir bisikletle sizi izlerken görünce gözlerime inanamadım. Bir kızın ya da kadının bisiklete binmesi ne korkunç şeydir. Asıl istediğiniz nedir sizin? Onu söyleyin. Sadece sizi uyarmak istiyorum Mihail Savviç. O kadar. Gençsiniz daha. Önünüzde uzun bir çalışma, çabalama dönemi var. Çok çok dikkatli olmalısınız. Ama siz öyle tehlikeli hareketler yapıyorsunuz ki yamalı gömlekle, elinizde kitapla dolaşıyorsunuz sokakta. Şimdi de bisiklet çıktı. Yukarının haberi olursa ister misiniz yani öyle bir şey olsun? Kovalenko yavaş yavaş kızmaya başlamış. Benim de ablamın da bisiklete binmemiz kimseye ilgilendirmez. Aile işlerine burnunu sokacak olanları cehennemin dibine yollarım. Belikol'un yüzü bembeyaz kesilmiş bir anda. Kalkıp, bana karşı böyle davranırsanız sizinle konuşamam artık demiş. Rica yanımda üstlerimden bir daha böyle söz etmeyin. Büyüklerimize saygılı olmak zorundayız. Kovelenko'nun tepesi atmış artık. Öfkeli öfkeli bakmış karşısındakine. ''Kimseye saygısızlık ettiğim yok. Beni rahat bırakın lütfen. Sizin gibi dalkavuk herifle konuşamam ben. Üstelik iftiracılardan da nefret ederim.'' Belikov babucun pahalı olduğunu anlamış ve gitmek için aceleyle hazırlanmaya başlamış. Ömründe ilk kez böyle kaba sözler işitiyormuş. Odadan merdiven başına çıkarken ''Şimdi istediğiniz gibi konuşabilirsiniz.'' demiş. Yalnız şunu bilin ki, konuşmamızı birinin duymuş olabileceğini hesaba katarak yanlış anlamaya meydan vermemek için tartışmamızın özetini müdür beye iletmek zorundayım. Bunu yapmam gerek. İletecek misin? Bas git, illet, cehennemin dibine kadar yolun var. Govelenko artık kendine değilmiş. Belikov'u yakasının arkasından yakaladığı gibi itmiş. Beriki çizmeleri basamaklarda gürültü çıkara çıkara merdivenlerden aşağı yuvarlanmış. Merdiven hayli yüksek ve diktir ama Belikov dibe kadar sağ salim varabilmiş. Ayağa kalkmış. Gözlükleri sağlam mı öğrenmek için burnunun üstünü yoklamış. Tam o merdivenden yuvarlanırken giriş kapısından Marenka yanında iki bayanla içeri girmiş. Üçü de durmuş. Belikov'u diyorlarmış Onun için asıl acı olan da bu olmuş zaten. Keşke iki ayağı da boynu da kırılaydı. Kadınların gözünde küçük düşmeseydi. Şimdi bu olayı şehirde duymayan kalmayacak. Herkes onu konuşacaktı. Müdür bey duyacak. Büyüklerin kulağına gidecek. Ah bir çapan oğlu çıkmasaydı altından. O insafsız öğrenci yeni bir karikatürk çizecek ve sonunda istifa etmesi istenecekti. Doğruluktan sonra tanıyabilmiş onu Varenka. Ve gülünç yüzüne, buruş buruş olmuş paltosuna, çizmelerine bakarak durumu kavrayamadan, Belikov'un yanlışlıkla düştüğünü sanarak kendini tutamamış, kahkahayı koyvermiş. <gülüyor> <gülüyor> ve bu şakrak... Ha ha ha ile her şey bitti. Evlenme işi de, Belikov'un yeryüzündeki yaşantısı da. Varenka'yı işitmiyordu artık. Gözleri kararmıştı. Eve dönünce ilk işi Varenka'nın resmini masasının üstünden almak olmuş. Sonra yatmış. Bir daha da kalkmadı. Bu olayın üzerinden üç gün geçmişti ki bir sabah Afanayiz çaldı bizim kapıyı. Beynin çok haslı olduğunu söyledi ve doktor çağırırsa nasıl olur acaba diye sordu. Hemen Belikov'un yanına koştum. Gene cibinliği içindeydi. Yorganın çenesine kadar çekmiş, hiç konuşmadan yatıyordu. Sorularıma evet ve hayırdan başka yanıt vermiyordu. Afanais üzülmüşe benziyordu. Derin derin soluyarak odada dolaşıyor, bir şeyler yapmaya çabalıyordu. Vodka pıçısı gibi keskin bir vodka kokusu yayılıyordu ondan. Bir ay sonra Belikov öldü. Cenaze törenine hepimiz, iki lisenin ve papaz okulunun öğretmenleri katıldık. Tabutta yatarken yüzünde cana yakın, hoş, hatta neşeli bir ifade vardı. Sanki bir daha hiç yıkmayacağı kabuğuna girebildiğine seviniyordu. Evet, ülküsüne erişmişti Belikov. Ve bunun onurunaymış gibi cenaze günü yağmurlu, kötü bir hava vardı. Hepimiz çizmeli ve şemsiyeliydik. Mezarlığa kadar Varenka'da gelmişti. Tabut çukura indirilirken acı acı ağlıyordu. Ukraynalıların ya kahkaha attıklarını ya da ağladıklarını ikisinin arasındaki ruhsal durumlarının pek bulunmadığını o gün anladım. Doğrusunu söyleyeyim, Belikov gibilerin toprağa bırakmak insana bir hafiflik veriyor. Mezarlıktan dönerken görevini yerine getirmiş insanların rahatlığı vardı içimizde. Ta çocukluğumuzda büyükler bizi evde yalnız bırakıp gittiklerinde bahçeye koşup sonsuz özgürlüğün tadını çıkardığımızda duyduğumuz hafifliğe benzeyen bu rahatlığı nedense hepimiz içimizde gizlemeye, yanımızdakilere park ettirmemeye çalışıyorduk. Ah özgürlük. Özgürlük. Ne tatlısın sen. Bir parıltım bile Ruhları kanat takmaya yetiyor. Anlayacağınız herkes evine mutlu döndü. Ne var ki aradan günler geçtiği halde yönetmelik yasaklarıyla dolu ama yine de yeterince özgür yaşantımız eskisi gibi sıkıntılı, sert ve anlamsız devam ediyordu. Hiçbir şey değişmemişti. Belikov'u toprağa vermiştik. Ama onun gibi kabuna çekilmiş daha niceleri vardı. Bu hep böyle de gidecek. İvan İvan hiç. O, haklısınız. Dedi. Ve piposunu tüttürmeye devam etti. Burkin. Böyle insanlar yeryüzünden hiçbir zaman eksik olmayacaktır. Biraz sonra bir söyletmeni samanlıktan çıktı. Kısa boylu, şişman, dazlak kafalıydı. Sakalları hemen hemen göbeğine kadar uzanıyordu. Onunla birlikte iki avcı köpeği de çıktı dışarı. Burkin yukarı bakarak... ''Ey Mehtap!'' dedi. ''Mehtap!'' Geceleri olmuştu. Sağda köy ve beş vers ilerisi gözüken uzun köy yolu derin, sessiz bir uykuya dalmıştı. Ne bir ses ne de bir hareket vardı. Doğanın bu denli sessiz olabileceğine inanası gelmiyordu insanın. Mehtaplı bir gecede iki yanında köy evleri, uyuyan söğüt ağaçları, Ot yığınlarıyla geniş köy yolunu seyretmek kişinin içine bir yumuşaklık verir. Gecenin bu yarı karanlıkta içten, kaygı ve üzüntüden arınmış sessizliği içinde cana yakın, hüzünlü, hoş bir görünüşü vardır. Yıldızlar bile sevinçli bir duygululukla bakıyor gibidir. Artık yeryüzünde kötülük yokmuş, her şey yolundadır sanki. Solda köyün bitiminden sonra ta ufka kadar süren bir düzlük başlıyordu. Ayın ısıttığı bu bozkurda çıt çıkmıyordu. Haklısınız, dedi Ivan İvaniç. ''Kentteki boğucu yaşantımız, karaladığımız bir sürü gereksiz kağıt, oynadığımız bir de birer kabuk değil mi? Bütün ömrümüzü işsiz güçsüzlerin, kara borsacıların, aptalların, havare kadınların arasında... Günlerimizi saçma sapan şeyler dinlemekle geçirmemiz de birer kabuk değil midirler? Canınızı sıkmazsam ilginç bir hikaye anlatabilirim size. İstemez. Yatalım artık dedi Burkin. Hadi Allah rahatlık versin. Birlikte içeri girip samanlıkların üzerine uzandılar. İkisi de üstlerini örtüp uyumaya hazırlanıyorlardı ki Birden dışarıda ayak sesleri işitildi. Taap, taap. Yoldan biri geçiyordu. Yürürken birden duruyor, aradan iki dakika geçtikten sonra yeniden taap, taplar başlıyordu. Köpekler hızlanmaya başladılar. Burkin, mağvura geçiyor dedi. Biraz sonra ayak sesleri işitilmez olmuştu. Ivan İvan'ın öte yana dönerken homurdandı Başkalarının yalanlarını dinlemek ve bu yalanları yutmuş göründüğün için seni aptal bellemelerine göz yummak. Alçalmaları sineye çekmek. Dürüst, özgür insanların yanında olduğunu açık açık söyleyememek. Üstelik yalan söylemek zorunda kalmak, külümsemek. Hayır, hayır. Beş para bile değeri olmayan bir lokma ekmek. Bir sıcak köşe, bir mevki için çekilmez bütün bunlar. Böyle bir dünyada yaşanmaz. Burkin yarı uykulu bir sesle Başka bir operaya geçtiniz dostum. Dedi. Hadi uyuyalım. Biraz sonra derin bir uykuya dalmıştı. İvan İvaniç uzun bir süre bir o yana, bir bu yana döndü durdu. Ofladı, pofladı. Kalkıp dışarı çıktı. Kapının eşine oturup, piposunu yaktı. 1898 Anton Cheo